よろしくお願いしま م ご視聴ありがとうございました。 Ne、evet, öttü sen? Şeref. Evvel ereden radiona rivayet edildine göre o şöyle demiştir: "Resulullah sallallahu aleyhisselam'e insanların en kisa şeref dediye soruldu. O insanların Allah katında en şereflileri, en çok tapu alı olanları da buldu. Onlar biz sana bunu sormuyoruz dediler. Hazretlerimiz sallallahu aleyhisselam insanların en şereflisı Allah pekamperi üstündür." Babası Allah'ın peygamberidir.、Evet. Babası, babasının babası da Halilullah、evet. İbrahim'dir.、Evet. Dedi Aslan, biz sana bunu da sormuyoruz. Dediler.、Evet, Aziz peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. O anda bana Arap kavminin madeninden aslından mu soruyorsunuz dedi Aslan. Evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Cahinliğe döneminde sizin hayırlılarınız dinde kavrayışlı, fakir oldukları takdirde İslam'da, İslam'da da sizin hayırlı olanlarınızdır. Doğrudur. Evet. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a insanların hangisi kerem sahibidir? Kardeşler, kerim kelimesi. hayırın bütün çeşitlerinin, bütün üstünlükleri ve şerefi bir araya getiren manasına gelmektedir. Yani bütün hayırların kendisinde biriken insan kimdir, hangisidir diye soruluyor, soruluyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sorulan bu soruya, diyor ki, اَقْرَمُهُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاهُمْ Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin Hucurat Suresi 13. ayet-i kerimesinde buyurduğu gibi اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Muhakkak ki sizin、e, hayırlara sahip olanınız veya en üstününüz, en şerefliniz Allah katında kimdir? اَتْقَاكُمْ Sizin Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani Allah Azze ve Celle katında en şerefli, en haysiyetli en üstün, en üstün hayırlara sahip olan kimse Allah'tan en çok korkandır. Allah'tan en çok sakınandır. Ki bu da kardeşler bakıldığı zaman bu cevaba salih amellerle kazanılan şereftir, haysiyettir kardeşlerim. İnsan yaptığı salih ameller neticesinde hayırları elde eder. Bu şekilde ne yapar? Hayırı yapar. Şimdi Allah Resulü Aleyhisselam bu soruyu, bu cevabı verince, yani İnsanların hangisi daha hayırda öndedir, daha üstündür? O ne dedi Allah Rəsulü? Allah katında en sizin şerefiniz, Allah'tan en çok korkmanız. Dediğim ki, <gülüyor> Kalu Reisen her der neser. Ya Allah Rəsulü, biz sana bundan sormuyoruz. Yani、e, verilen cevap, yani soru, biz bunu kastetmedik. Niye? Çünkü anlamıyor.、E, Sorduğun sorunun asıl kastettiği sual. Ee, bu değil bunun üzerine diyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öyleyse siz Allah'ın nebisinin oğlu Allah'ın nebisinin oğlu ve İbrahim aleyhisselamın oğlu Yusuf'tan mı soruyorsunuz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şimdi burada、e, bu da nedir nesep yönünden verilen bir cevap birincide salih amelleri mi sordunuz hayır dediler peki ikincisi Nesep yönünden mi sordunuz? Ondan sonra Allah Resulü aleyhissalatu vesselam innehu'l kerim diyor. Yani burada Yusuf aleyhisselamdan bahsederken ona kerim olduğunu yani Allah Resulü o Yusuf aleyhisselamda şeref olarak çünkü nübüvvetin bir şerefi var, bir ilim var ve insanlığın bütün insanlığa verilmiş cemalin güzelliğinin yarısı var. Ve buna rağmen buna binaen ne var? Bir iftet var. Yusuf Aleyhisselamın kisasında olduğu gibi yüce bir ahlak var ve yine、e, başına getirildiği bir e, maliyenin e, bir adalet var. Adaletle hükmetmesi var ve yine dört nesi ne var? Peygamberlik var. Ve yine dediler ki Ey Allahın Rasulü yine bundan sonra sormuyoruz. Bunun üzerine dedi ki Allah Rasulü Aleyhisselam. O zaman sizler Arabın madenlerinden yani onların aslından mı soruyorsunuz? Niye? Çünkü、e, kardeşlerim maden yani maden denildiği zaman、e, bir yerden、e, çıkartılan maden、e, yeri anlaşılır ki biliyorsunuz maden denildiği zaman özellikle değerli maden nedir? Altındır, gümüştür ve burada、e, maden denildiği zaman her şeyin merkezi aslını soruyorlar aslında. Yani kendilerinin nispet edildiği ve övündükleri şeyi soruyorlar, sahabe. Şimdi kardeşlerim, muhakkak ki insanlar、e, nesipse、e, yükseklik veya düşüklük olarak nedir, birbirinden farklıdırlar. Allah Azze ve Celle tıpkı、e, altın, gümüş ve diğer madenleri、e, birbirinden farklı olduğu gibi. Demek ki nesep olarak da birbirlerinden farklı ama İslam'a kabulüne baktığımız zaman ilim ve hikmet olarak veya amel olarak nedir? İnsanlar da birbirlerinden farklıdır. Dediler ki evet ey Allah'ın Resulü bizler sana Arap'ın aslından soruyoruz dediler. Arap ırkını. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Hıyarukum fil cahiliyeti Hıyarukum fil islami Ah、i y て döneminde baktığımız zaman insanlar bazı hayırlar yapıyorlardı Mesela kendilerine hacilar geldiği zaman ne yapıyorlardı? Onlara yemek ikram ediyorlardı, onlara su ikram ediyorlardı veya onları misafir yapıyorlardı veya tabiatlarına uygun hareketler yapıyorlardı. Ve bununla da kendi kavimleri arasında bir üstünlük, bir şeref, bir makama sahiplerdi. Eğer diyor İslam'a baktığımız zaman ise, eğer sizler şeriata uygun olarak İslam dinine uygun olarak yani Müslüman olduktan sonra hareketler yaparsanız istesiz üstünsünüz demektir. O yüzden buradaki üstünlük de nedir? Ee, şeriat olarak e, yani e, şeriat ilimlerini elde eder ve onu yaşarsanız o zaman ne yaparsınız? Üstünlük elde etmiş、e, olursunuz. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam اِذَا <gülüyor> فَقِّهُ Yani eğer dinde anlayış sahibi olursanız, dini ilimleri, şeriat ilimleri, özellikle şeriat ilimlerini tahsil ederseniz buyurmuştur. Aleyhissalatu vessela. Evet. 130 numaralı hadis. İyi ve kötü kimselere iyilik etmek. <gülüyor> Hazreti Ali'nin oğlu ve İbnü'l Hanefi ile Akabi ile tanınan Muhammed ibn Ali'den rivayet edildiğine göre o. İyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Rahman Suresi 61. ayet ilk kelimesinde şöyle tespit etmiştir. Bu ayet iyi ve kötü herkese iyilik yapmayı kapsar. Ebu Abdullah dedi ki, bu ayet hakkında Ebu Ubeyde şöyle dedi: Ayet ilk kelime hem mutlak bir emirdir, hem de iyi kötü herkese kapsar. Evet. Ee... どういう意味でありませんでした وَزِيَادَة iyilik yapanlara、e, güzellik ve bir de ziyadelik vardır buyurmuştur Allah Azze ve Celle. İman Baghevi Rahimullah da tefsirinde demiştir ki her kim dünyadayken iyilik yaparsa onun karşılığı da ahirette ancak ancak iyilik görmektir demiştir. İbn-i Abbas rahim, radıyallahu anhuma diyor ki her kim la ilaha illallah der ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle de amel ederse ona ancak ve ancak cennet vardır demiştir. Kardeşlerim burada tabii ki sadece la ilaha illallah sözü ne atmıyor yeterli olmuyor. Aynı zamanda yani la ilaha illallah sözünü söyledikten sonra da ne yapacaksınız? Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle de amel etmek zorundasınız. Onun karşılığı ancak cennettir. Yani hel cezaul ihsani illel ihsan iyiliğin karşılığı ancak iyiliktir. Ayet-i kerimesinde işte İbn Abbas radıyallahu anh'a böyle demiştir. Her kim la ilahe illallah der ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin getirdikleriyle de amel ederse onun karşılığı nedir? Ancak ve ancak Cennettir demiştir Allah kendisinden razı olsun. Ve rivayetin devamında diyor ki burada yapılan iyilik iyi ve kötü herkese kapsamak kapsamaktadır. Yani karşısındaki kimse ne olursa olsun hangi durumda olursa olsun eğer ona iyilik yapıyorsanız iyi insan olsun facir kimse olsun muhakkak karşılığını yaparsınız alırsınız ki biz daha önceki meselen. Ee, akrabaya iyilikle alakalı, yardımla alakalı、e, asıl sila irahim neydi? Kötü akrabaya iyilik yapabiliyorsan asıl sila irahim olur. Yani herkes iyi insana iyilik yapabilir ama önemli olan da nedir? Kötü insana da iyilik yapabiliyorsanız e, bu e, asıl güzel olan da budur kardeşlerim. Allah hayır versin hepimize inşaallah. Evet. 131 numaralı bab. Şimdi bu hadisler inşaallah. Bugün、e, bitireceğimiz hadisler yetimle alakalı hadisler kardeşlerim. O bölüme başlıyoruz. Onunla alakalı hadisleri zikredeceğiz inşallah. Evet. 131 numaralı hadis. Bir yetimin geçimini temin etmenin fazileti. Evet. Ebu Hureyre radiyallahu anhmadan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurmuştur. Dul ve Zavallıların ihtiyacını karşılamak için çalışıp çabalayan kim kişi Allah yolunda cihat eden, gündüz oruç tutan ve gece ibadetle geçiren kimse gibidir. Evet. Kardeşlerim burada、e, Ermele kelimesi geçiyor ki、e, bu da、e, kocası olmayan, kocasını kaybeden veya、yani、hiç evlenmemiş. veya kocasından ayrılmış veya kocası ölmüş dul veya kocası olmayan kadın manasına geliyor ki burada kendi ihtiyaçlarını karşılayamayan、e, manasına gelmektedir ki burada、e, fakir olan ve hakikaten bakıma, bakıma muhtaç olan、e, manasına gelmektedir. Miskin kelimesi de kardeşlerim yani geçimi olmayan Veya geçinecek bir şeyi olmayan veya kazanmaya da muhtedir olamayan kimse de nedir?、E, miskindir veya malı olmayan veya durumu kötü olan kimseye de ne denir? Miskin denir kardeşlerim. Eğer diyor her kim bu dul kadının veya kocası olmayan veya bakıma muhtaş bir kadının veya diyor miskinlerin ihtiyaçlarını giderirse o kimse tıpkı Allah yolunda cihad eden ve geceleyin oruç tutup、şey、geceleyin、e, namaz kılıp gündüzleyin oruç tutan kimse gibidir diyor Allah Rasulü aleyhissalatu vessela demek ki kardeşlerim yetim bir kimseyi、e, göz etmek veya burada、e, dul bir kadın veya miskin bir veya ihtiyacı olan bir kimseye、e, gideren ihtiyacını gideren bir kimse neymiş? Tıpkı Allah yolunda cihad eden bir kimse gibidir tür. Ya da gecenin、e, namaz kılan, gündüzdein oruç tutan kimse gibidir buyuruyor Allah Rəsulü Aleyhissalatu Vassalam. Demek ki kardeşlerim, genişliği gökler ve yer gibi olan cenneti isteyen bir kimse eğer bu işlerle uğraşırsa nedir? Tıpkı Allah yolunda cihad eden geceleyi, bütün geceyi namaz kılan ve gündüzleri de oruç tutan kimse gibi ne yapacaktır? Muhakkak sevabını alacaktır kardeşlerim. Hadise bakıldığı zaman Allah yolunda cihad etmenin aslında ibadetlerin en üstün olduğu gözüküyor. Çünkü bir yetimi gözetmek veya ihtiyacı olan dul bir kadına yardım etmek veya miskinlere yardım etmek nedir? Tıpkı Allah yolunda cihat gibidir diyor. Eğer bir şeyi bir şeye benzetiliyorsa, benzetiliyorsa benzetilen şey muhakkak nedir? Yüce olandır. Mesela birisini aslan gibi dediğiniz zaman nedir? Çünkü aslan ondan üstün ki veya şecat olarak, kuvvet olarak onu ona benzetiyorsunuz. Benzetilen şey her zaman üstündür. O yüzden Allah yolunda cihat, tıpkı Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselamın Dirvotu senemihi yani İslam'ın en üstün amelinin Allah yolunda cihatdır dediği gibi işte bu tür amelleri yaptığınız zaman yani yetimi gözetdiğiniz zaman yardıma muhtaç bir kadına yardım ettiğiniz zaman veya miskinlerin yardım ettiğiniz zaman işte tıpkı onlar gibi Allah yolunda cihad eden ya da geceleri namaz kılan gündüzleyin oruç tutan kimsenin sevabı gibi sevap alırsınız buyurulmuştur hadiste kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle bunlarla amel edenlerinden edilsin kardeşler. Evet, 132 numaralı rivayet, kendi yetiminin geçimini temin eden kişinin fazileti. Biz olsak ki Peygamber Salallahu Aleyhi ve Sellemin hanımı Hazreti Aisha şöyle dedi: yanında, yanında iki kızı bulunan bir kadın bana gelip benden bir şeyler istedi. Yanında tek bir hurmadan başka bir şey bulunmuyordu. Yanımdaki hurmayı o kadına verdim. O da bu hurmayı iki kızına paylaştırdı. Sonra bu kadın kalktı, çıkıp gitti. Arkasından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanıma girdi. Ben de onları ona anlattım. Bunun üzerine Hazreti Peygamber şöyle buyurdu. Kim bu kızların ihtiyaçlarından bir şeyler üstlenir ve onlara iyilik yaparsa bu kızlar ona cehennem ateşine karşı perde olurlar. Evet. Konuyla alakalı hatırlayacak olursanız kardeşlerim. Ee, rivayete benzer bir rivayet、e, gelmişti. Ayşe anamız diyor ki radıyallahu anh'a bana bir kadın geldi ve kadınla beraber yanında iki tane de kız çocuğu vardı kadının. Ve kadıncağız benden bir şeyler talep etti, bir şeyler istedi, yiyecek istedi. Benim de yanımda sadece bir tane hurma vardı diyor. Ben de o kadına verdim. O yüzden kardeşlerim İmam Bukhar rahimullah Sahihinde Sahih Bukhari'de なら、これを見せるために、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、このように、 ve kadına dikkat edin ki kardeşlerim onu ne yapıyor? ikiye bölüyor. Yani kadın kendisi ondan yemiyor bile. Ne yapıyor? İki tane yetim çocuğuna veriyor veya iki, iki çocuğuna pay ediyor. Mesela önceki Ayşe anamız rivayetinde iki çocukla geliyor üç tane hurma veriyor. Kadın birini bir çocuğuna veriyor öteki hurmayı diğer çocuğuna veriyor belki öbürünü üçüncüyü kendisi yiyecek. Ama çocuklar açlıktan hemen o hurmayı yiyorlar Ve annelerine bakıyorlar. Annesi de onu hiç ağzına bile almadan, tatmadan ne yapıyor? Onu ikiye bölüyor. Diğer çocuklarına ne yapıyor? O şekilde ikram ediyor. Ve Allah Resulü aleyhissalatu vesselam da işte burada ne yapıyor? Her kimin böyle olursa yani iki tane çocukları olur da onlara iyilikte bulunursa onlar kendilerine ateşe karşı bir örtü, bir hicab, bir engel olurlar diyor. Allah Resulü Alihi Ssalaatu Wassalam. Evet,、e, buraya hadise baktığımız zaman kardeşlerim aslında、e, yetim kelimesinden bahsetmiyor. Bunun cevabı ise yani her kim bu fiili veya buna benzer şey yaparsa yetimle beraber veya yetime yaparsa aynı şekilde o da onlar için cehenneme karşı ateşe karşı bir、e, hicab bir örtü olurlar. anlaşıldı kardeşler. Evet, 133 numaralı bab 130 numaralı rivayet. 133 değil mi? 133. Ana babasından kalan izmi barındıran simsenin fazileti. Sünnet sahiplerinin Allah-u Teala'nın babası Mürrettül Fihri'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber Salihullah ve Sözlendikleri buydu. Ben ve yetimin bakımını üstlenen kişi. cennette şu iki parmağım parmak gibiyiz veya şu parmağım, şu parmağı olan farkı gibiyiz. Bu hadisin ravilerinden Süfyan, Hazreti Peygamber'in işaret parmağı ile ondan sonra gelen orta parmağını gösterdiğimde şüphel etmiştir. Evet. Ee, ben ve yetimin bakımını üstlenen kimse, yani onun her türlü bakımını üstlenen yani veya malını güzel bir şekilde değerlendiren kimse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cennette nedir? Şu iki parmaç gibiyiz. Yani bu da nedir? Aslında yakınlığı göstermektedir kardeşlerim. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la cennette birliktedir. Tabi ki her ne kadar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın derecesine ulaşmasa da en azından derece olarak ne yapabilir? Ne yapabilir? ona yaklaşabilir. Peki burada kardeşlerim, yetimin bakımını üstlenen kişi ile neden böyle bir benzerlik yapılmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kardeşlerim öyle bir kavme gönderildi ki, bunlar dinlerini ne yapmıyorlardı, bilmiyorlardı. İşte bu şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o kavme ne yaptı? İrşad etti. Onların bir, önüme, bir bakıma bakımlarını üstlendi. Yani、e, ahiretlik olarak aynı şekilde、e, yetime bakan bir kimse de onu ne yapar? Onu inşaat eder, ona yol gösterir. Eğer malı varsa, akrabasıysa onun malını nasıl değerlendireceğini söyleyerek aynı zamanda ne yapar? Ona、e, yol göstermektedir. O yüzden kardeşlerim bunu duyan, bunu bilen bir kimsenin Eğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cennette komşu olmak istiyorsa muhakkak bu ameli ne yapması yerine getirmesi gerekir. Eğer birinin yetimi varsa veya koruyabilecek bir yetim varsa onu bulup ne yapması gerekir? Onunla ilgilenmesi gerekir ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a cennette ne yapabilsin? Komşu olabilsin inşallah. Evet, 135 numaralı bab. Şey, 135 numaralı rivayet.、E, 134. 134 zayıf kardeşler. Sen ip satlan iştiline göre Hazretler. 135 okuyoruz. Evet. 135 okuyoruz kardeşler. 134 zayıf. Onu öyle notalım. 135 numaralı rivayet. 135. Sel İp sattan işliğine göre Hazreti Peygamber Salihül Aşirel şöyle buyurdu: Verme yetimin bakımının üstlerinin kişi cennette şöyleyiz. Hazreti Peygamber bunu işaret ve orta parmağını göstererek söyledi. Evet. Biraz önceki rivayete benzer bir rivayet. Yani、e, bu şekilde işaret ederek, yani orada da cennette toplanacaklarını bildiriyor. Tabi ki kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın derecesi çünkü cennet derece derecedir. Cehennem de dereke derekedir. Cennete bakıldığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç şüphesiz derecesi en üstündür. Bu yandan bakıldığı zaman kişi dünyadayken işlediği amelleri göre Allah Rasulü Ale、e, şeyi e, derecesi fazlalaşır ve bu şekilde de ne yapar?、E, cennetteki dereceleri artar veya azalır. Tabii ki cennetteki en alt dereci kişinin cennete girmesidir. Yani bir kul cennete girebiliyorsa bu nedir aslında bir başarıdır.、E, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da cennette olması. münasebetiyle o kişi aslında Allah Resulü Aleyhisselam ile birlikte cennettedir. Ama işlediği ameller, salih ameller neticesinde ne yapar? Derecesi fazlalaşır veya o şekilde kendisine yani cennette bir ne yapılır? Derece verilir. Eğer işlediği amel dünyadayken salih amelleri fazlaysa bu ta Allah Resulü Aleyhisselatu ve Selama komşu olmaya kadar derece ne yapar? Yükselir ki derecelerin en alt seviyesi de insanın cennete girebilmesidir. Allah Azze ve Celle'imize cennete girenlerden Allah'a söyle Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Selleme komşu olanlardan ilesin kardeşlerim. Evet 136 numaralı hadis. Abu <gülüyor> Bekir İbn Abbas Radiallahu Anhuma'dan rövayet edilene göre Abdullah İbn Ömer çaprasında dilediğim bulunmadan yemek yemezdi. Evet. Demek ki kardeşlerim sahabenin ahlakına baktığımız zaman hakikaten、e, yetimle alakalı rivayetlere bakıldığı zaman işte sahabe bu şekilde kardeşlerim、e, sofralarında herhangi bir yetim olmadan、e, ki anneleriyle beraber yemek yeseler de aileleriyle beraber yemek yeseler de yetimi hiçbir zaman sofradan ne yapmazlarmış? Eksik etmez vermiş. Allah bunlardan razı olsun kardeşlerim. Evet. Allah Azze ve Celle bu hadislerle amel edenlerden eylesin inşallah. Kendisi bir yetim sofrada olmadan asla yemek yemezmiş kardeşlerim. Evet. 138 numaralı bab. 137 zayıf kardeşlerim. 137 de zayıf. Evet. 138. 77 noğru bab. Evet. Yetime karşı merhametli bir baba gibi oldu. Evet. Abdurrahman İbni Ebza'dan işitildiğine göre Davut Aleyhisselam şöyle dedi. Yetime karşı merhametli bir baba gibi olur. Bil ki ne erkensen ne ekelsen aynı şekilde onu içersin. Zenginlikten sonra fakirlik ne çirkindir. Bundan daha fenası ve veya daha çirkinde bir hidayetten sonra haklı odan sapmaktır. Arkadaşına bir vaatte bulunduğun zaman ona vaat ettiğin şeyi gelene getirir. Eğer bunu yapmazsan seninle arkadaşın arasına düşmanlık girer. Bir de hatırladığında sana yardım etmeyen ve unuttuğun zaman da seni hatırlamayan bir arkadaştan Allah'a sınır. Evet. Davut Aleyhisselam'ın、e, sözleri bunlar kardeşlerim.、E, yetime karşı tıpkı merhametli bir baba gibi ol diyor.、E、kardeşlerim eğer bir kimse bir yetimin kefaletine kalkıyorsa yani onu koruyup gözetme niyetiyle ayağa kalkmışsa muhakkak mümkün olduğu kadar kendi çocuğuna davrandığı gibi davranması gerekir. Yani kendi çocuğuna nasıl merhametliyse aynı şekilde ona da o şekilde merhametli olması gerekir. Çünkü diyor, bil ki diyor sen ektiğin gibi biçersin diyor.、Yani、burada da bakıldığı zaman demek ki Bu o, kefalet işini yani yetime bakıp gözetme işini en güzel şekilde ne yapmak gerekiyor? Yerine、e, getirmek gerekiyor. Bir rivayet var kardeşlerim. Diyor ki, muhakkak ki Allah Resulü Selam diyor ki, dikenden üzüm devşirilmez, toplanılmaz. Aynı şekilde iyi kimseler, facir kötü kimseler seviyesine de indirilmez. Siz diyor bir istediğiniz yola girin. Hangi yola girerseniz girin sonuçta o yolun ehline gelirsiniz diyor. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Hani bu halk arasında ne derler? Aslan, şeker, mı aslında o maske, o sada aslında o maske. Burada、e, ne ekersen ne yaparsın onu biçersin ve burada da、e, bir yetimi、e, sevabı zikrediliyor aslında. Davut Aleyhisselam sözlerine şöyle devam ediyor kardeşlerim. Bir insan diyor, fakirlikten sonra, zenginlikten sonra fakirlik ne kadar kötüdür? Ve bundan daha kötüsü, daha fazlası da insanın diyor hidayete erdikten sonra dalalete ermesidir diyor. Yani Müslüman olduktan sonra tekrar kafirliğe dönmesi bundan çok daha kötüdür, çok daha çirkindir diyor Davut Aleyhisselam. Demek ki kardeşlerim,、e, Hidayetten sonra aslında dalâlet demek ki nasıl ki fakirlikten sonra、e, şey zenginlikten sonra fakirlik nasıl kötüyse aslında bundan daha kötüsü insanların、e, hidayetten sonra yani İslam olduktan sonra tekrar küfere dönmeleri bundan çok daha kötüdür diyor Davud Aleyhisselam. Evet、e, burada kardeşlerim. Şöyle bir not düşünmüş. Belki de diyor, yetim bir kimse zenginken ne yaptı, fakir düştü ve bu şekilde malını kaybetmeleri, belki de dinlerini kaybetmelerine sebep olmuşdur diyor. Şimdi kardeşlerim, birçok rivayette mesela dünya ile malla alakalı ne vardır, misaller vardır. Mesela bugün mutluluğu malda gören insanlar, zenginlikte gören insanlar, onunla birlikte belki de dinlerini de yaşamaya başlamışlardır. Ama ne zaman ki mallarını kaybetmişler veya iflas etmişler hemen aynı şekilde dinlerinden dinlerinden de rucu etmişler Allah korusun dinlerinden de dönmüş mürtet olmuşlardır. O yüzden aslında bizi bağlayan etken ne olması gerekir burada din olması gerekir. Eğer Allah size mal vermişse bu da nedir Allah'ın bir lütfudur ve hayırda harcamak gerekir. Ama hiçbir zaman unutmayın ki nasıl ki zenginlikten sonra fakirliğe dönmek. Tekrar fakir olmak çok çirkin bir şey ise bundan daha çirkini, daha kötüsü insan hidayet olduktan sonra İslamı yaşadıktan sonra tekrar küfle dönmesi, batıla dönmesi çok daha çirkin, çok daha büyük bir günahdır kardeşlerim. Allah hepimizi bundan korusun kardeşlerim. Daha sonra Dağut Aleyhisselam diyor ki eğer diyor arkadaşına bir söz verdiyse onu muhakkak yerine getir. Eğer böyle yapmazsan. aranızda bir düşmanlık meydana gelir. Çünkü söz verdiğin zaman sözünü yerine getirmeme aynı zamanda nedir? Bir münafıklık alametidir. Ve aynı zamanda kardeşimle veya arkadaşınla kendi aranı ne yapar? Bozar araya düşmanlık getirir. Ve sonra devam ediyor Davud aleyhisselam diyor ki eğer diyor bir şey hatırlar yani bir hayır yapmak istersen muhakkak arkadaşın sana yardım ederdir. Burada da salih bir arkadaşın yani dinini yaşanan Müslüman bir arkadaşın önemini vurguluyor aslında. Ve öyle bir arkadaştan da Allah'a sığın ki eğer sen unutursan, yani hayır yapmayı veya Allah'a ibadeti unutursan, sana ne yapar? Onu hatırlatır. Şey, hatırlatmaz diyor. Öbürü ise hatırlatır. Burada Allah'a sığırı aleyhissalatu ve selamın çok güzel bir cibayeti var kardeşlerim. Güzel arkadaşla veya salih bir arkadaşla kötü arkadaşın misaliğini veriyor. Güzel arkadaş, salih arkadaş, mis kokusu satan veya kokucu dükkanında kokusu dükkanı olan bir kimseye benzer diyor. Eğer sen onun yanına gidersen ne yapar? Ya sana koku ikameder, ya sen kokuyu alırsın, satın alırsın ya da elbiseni güzel kokusiner diyor. Her halde karda hayırdır. Ama diyor kötü arkadaşın misali. Demirci körüne benzer diyor. Sen onun dükkanına gitsen ya oradan kötü kokularsın her vücuduna ya da ne yapar elbiseni ve etini derini yakar diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada Davut aleyhisselam da işte buna işaret ediyor kardeşlerim. Ve öyle bir kimseden arkadaştan sığın ki diyor Allah'ı zikretmeden yani hayır işlemede sana yardım etmez diyor. Ve hayır yapmayı unuttuğun zaman da sana ne yapmaz? Hatırlatmaz diyor Davut Aleyhisselam. Burada da güzel arkadaşla kötü arkadaşın misalini veriyor aslında. O yüzden kardeşlerim eğer biz dinimizi yaşamak istiyorsak ve eğer de çevremiz ve arkadaşlarımız kötüyse muhakkak o çevreyi ve arkadaşlar ne yapmak? Terk etmek zorundayız eğer İslam'ı yaşadığı、e, dinimizi yaşamak. İstiyorsak, Allah hepimize hayırlı dostlar nasip eylesin kardeşlerim. Evet, 140 numaralı rivayet. Bir saniye bakın. 139 zayıf kardeşlerim. Esma İbn-i Ubeyed'den rivayet edildiğine göre, o İbn-i Sirin'e yanında kalan bir yetim var dedi. İbn-i Sirin, ona çocuğuna davrandığın gibi davran, çocuğunu dövdüğün gibi onu da terbi etmek için döv dedi. Evet, aynı şekilde kardeşlerim, tıpkı、e, yetime karşı merhametli bir baba gibi ol、e, divaetinde olduğu gibi、e, sözünde, eserinde olduğu gibi burada da aslında bunu zikrediyorum. Yani çocuğuna ne yapıyorsan aynı şekilde yetime de öyle davran. Mesela çocuk niçin dövülür kardeşlerim? Yani bir insan bir anne baba çocuğunu neden döver? Aslında merhametinden döver biliyor musunuz? Ve daha büyük bir şeye bulaşmaması için veya daha büyük bir bela başına gelmemesi için aslında terbiye etmesi için ne yapabilir? Çocuğu dövebilir ki biz bunu hepimiz ne yapıyoruz? Zaman zaman uygulamak zorunda kalıyoruz. Aslında bu da bizim merhametimizden kardeşlerim.、Ve、aynı zamanda nedir? Çocuğun aslında bir yerde faydası içindir yani. Her ne kadar bunu abartmamak da gerekse de nedir bunu yapmak gerekiyor ki bazen başvurmak gerekiyor tabi her şeyinde bir ölçüsü olması gerekir kardeşlerim evet 141 zayıf kardeşlerim onu o şekilde not alalım evet 142 numaralı rivayet bugün şey biraz zayıf. <gülüyor> evet, 142. Şu mevse el atekiye ate ate söyledi mi? Atekiye, evet. Atekiye söyledi demiştir. Hazreti Ayşe de Allah'a <gülüyor> yanında yetimliğin terbiyesinden söylenince ben yetimin ustanınca kadar verim dedi. Evet. <gülüyor> Allah kendisine <gülüyor> rahmet etsin. <gülüyor> Amin. Kardeşlerim. kendisine yetimin yetim bir kimsenin edebiyle terbiyesiyle alakalı konuşulur. Demek ki sahabe öyle bir topluluk ki kardeşlerim yetimi yetime ihtimam gösteren bir topluluk. Yetimi koruyup gözeten bir topluluk. Ve diyor ki Ayşe Hanım'ız muhakkak ki ben diyor yetime aslında orada ustanıncaya kadar demiş ama Aslında burada yere düşünceye kadar kelimesi var kardeşlerim. Onu biraz herhalde bir yanlışlık olmuş. Ee, yere uzanmak. Mesela çocuklar kardeşlerim, hepimizin aşağı yukarı çocuğu olanlar bilir. Çocuk kızdığı zaman veya istenilmeden istediği bir şey verilmediği zaman ne yapar? Debelenir ve yerde yuvarlanır. Ya kendisini yere atar. Ya elbisesini kirletir. Ya bizi、e, şey yapmak ister.、E, i̇stediği şeyi、e, yaptırmak ister. veya bazen de çocuğunuzu vurdunuz zaman ne yapar çocuk <gülüyor> yere düşer aslında bunu kastediyor yani、e, vurduğu zaman ne yapar yani bazen döverim o dövmeyle ne yapar、e, yere düşer diyor Ayşe anamız kardeşler tabii ki burada、e, yetimi dövmek derken tabii ki insan önce kendisini bir muhasebeye çekmesi gerekir Ee, eğer kendisinde yetime karşı bir muhabbet, bir sevgi, bir şefkat varsa, tıpkı çocuğuna duyduğu gibi, o zaman telbie amaçlı ve daha büyük bir meşakkatin olmaması için dövebilir. Ama tabii Ayşe anamız burada ben yetimi dövüyorum derken kendisinin yanında yetimler vardı ve o yetim çocuklar da kendi öz kardeşinin, kardeşinin erkek kardeşinin yetimleriydik kardeşler. Yani tıpkı kendi çocuğuna nasıl davranması gerektiyse öyle davranılması gerekir ki rivayete de dediği gibi tıpkı merhametli bir baba gibi ol diyor.、E, tabii ki bu sınırları da çok ne yapmak gerekir, göz etmek gerekir çünkü yetim hakkı öyle bir basit bir hak değildir. Eğer bir kimse yetime bakıyorsa da、e, ne yapması gerekir? Onu hakkı ile yerine getirmesi gerekir. Allah Azze ve Celle Okuduğumuzu anlamayı ve anladıklarımızla, öğrendiklerimizle de amel etmeyi hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hakkar hak bilip hakkat abi olmayı, batılı da, batılı bilip batıldan sakinan kullarından eylesin. Allah seni sevmeyi, senin amel,、e, sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi bizlere nasip etsin. Hareket Allahumü Bihamdik.